Diğer dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyizi üzeriniz olsun. Efendimize ulaşan sorulardan sohbetimizi devam ediyoruz. Bir kardeşimiz, ''Hocam diyor, İslami anlamda satılacak bir malın genel olarak kar oranı nedir?'' diye sormuş. Bunu zaman zaman açıkladığımız gibi, İslam'da kesin kar haddi belirlenmemiş. Bunu Bu piyasaya bırakılmış arz ve dengesine göre piyasada oluşan fiyatlar üzerinden satışı caiz görülmüş pazar yerlerinde. Böyle bir yerdeki kar oranları bildiğimiz gibi ucuza mal eden veya malı ucuz alanlar fazla kar eder. Malı pahalıya mal eden veya pahalı almış olan işte veresiye alanlar mesela malı pahalı alır toplancılardan Peşin parası olanlar ucuz alırlar. Şimdi çok ucuz alan e, diyelim 100 lira bir malın e, peşin parayla alış fiyatı bunu 120 lira sattığımızı kabul edelim mesela. 20 lira kar ediyorsunuz. Aynı malı başka birisi işte 6 ay vadeli almış. Altı ay çek yazmış toptancıya. Ama e, 110 liradan almış mesela. Siz 100 liradan aldınız o 110 liradan almış. Fakat pazar yerinde 120 liradan siz satınca o da satmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla siz 20 lira kar ederken aynı yan taraftaki kardeşiniz o maldan 10 lira kar ediyor. Nereden kaynaklandı bu? Bu Pahalı, pahalıya aldığı için. Siz peşin parayla pazarlık yaptınız. 100 liraya aldınız o malın tanesini. O 110 liraya alabildi. O 10 lira kar eder, siz 20 lira kar ediyorsunuz. Bunun gibi e, mahsul için de, tarlada yetiştiğim mahsuller için de çok ucuza mal ettiğimiz kendi tarlamızda, arazimizde çok verimli olan yerlerdeki ürünler çok verimli olur. Çok çok ucuza mal olmuş olur. Ve biz pazar yerinde bunu satarken e, kat kat kar edebiliriz. 1 liraya mal ettiğimiz domatesi 3 liraya satarız. %300 gibi. Başka birisi gider halden 2 liraya alır mesela. 3 liraya satar. O 1 lira kar ederken siz 2 lira kar ediyorsunuz. Neden? Tarlada kendinizi yetiştirdiniz, çok fazla ürün aldınız, hesap, kitap yaptınız, kilosu 1 liraya mal oluyor mesela. 3 lira pazar yerinde fiyatlar oluşmuş. E ben bunu çok uza mal ettim, 2 liradan vereyim derseniz bu sefer bütün pazar yerindekilerin önünü kesersiniz. O İslam'da o da cazip değil. Yani ucuz satılması da İslam'da istenmiyor. Diğer kardeşleriniz önünü kesip onların müşterilerini kendi üzerine çekmek, onları müşterisiz bırakmak. O da hiç hoş karşılanmıyor İslam ahlakında, piyasa anlayışında. O, o günkü piyasanın götürdüğü fiyat neyse onun üzerinden satış İslam'da caiz görülmüş. Fiyatları düşürmek de hoş görülmemiş, aşırı yükseltmek de hoş görülmemiş. Piyasanın götürdüğü, kaldırdığı oluşan fiyatlar üzerinde durulmuş. Mesela Hazreti Ömer Halifeyken bir gün pazar yerine gelmiş teftiş için. Daha doğrusu e, Taif tarafından üzüm yüklü bir kervan geliyormuş. Kuru üzüm, kuru meyve getiren bir kervan. O sebeple belki Medine'ye uğrar mal bırakır. Duruma bir bakayım demiş fiyatları falan kontrol anlamında. Gelmiş. İşte e, kuru üzüm, kuru meyve satan e, bir sahabenin Fiyatlarına bakmış. Mesela kuru üzüm 10 lira olacaksa bakmış 5 lira. 10 lira yani 5 lirame düşmüş fiyat. Halbuki fiyatları biliyor Hazreti Ömer. Bu niye diyor bu kadar ucuz fiyat koydun? Ya, mal benimse diyor. İstediğin fiyata satamam mı? Mal benim olduğuna göre istediğim fiyatı ucuz fiyatı uygulayamam mı diye sormuş. Ömer tabii ki mal senin. Ama demiş biraz önce Taif tarafından bir kervan gelmekte olduğunu işittim. Belki buraya mal getirecek. İşte kuru meyveler, üzümler falan da bırakacak. Ee, senin fiyatını ucuz bulabilir demiş gelen. Zaten şüphelenmiş Hazret Ömer. Yani kısaca birkaç esna kendi arasında anlaşmış. Demişler bu Taif'ten e, mal getiren kervan fiyatları ucuzlatalım. ucuzlar fiyatları düşük görsün. Medine mal bırakmasın, Şam'a devam ediyormuş o zaman. Medine pazarını beğenmezse fiyatları, Suriye tarafına kervan devam ediyormuş. Medine'ye mal bırakmasın, yoluna devam etsin diye geçici olarak fiyat kırılmış. Hazreti Ömer bunu hissetmiş. Belki istihbarat olarak haber de almış olabilir. İşte onun üzerine Hatip bir nebi belte sözünü ettiğimiz sahabe ya Hatip demiş Taif'ten bir kervan geldiğini işte siz de bunu haber aldınız kasıtlı olarak demiş fiyatları ucuz attığınızı düşünüyorum piyasa fiyatı neyse demiş bu malların bu kuru üzümün falan o fiyatı koymanı isterim demiş çünkü burası bizim bizim pazarımız demiş devletin kontrolünde olan yer. ''Mal benim size dilediğim fiyata satamam mı ya Ömer?'' deyince ikinci defa ''O zaman al malını evine götür.'' demiş. ''Evinde istediğin fiyata satabilirsin ama bizim pazar yerlerimizi satacaksan buranın kurallarına uyman gerekir.'' demiş Hazreti Ömer. Kural da demiş ''Bunun reis bedeli neyse onun üzerinden satış yapmanı gerektirir.'' Hatıp rivayete göre kepengini indirmiş, tabiri caizse. Satışı bırakmış, eve çekilmiş. Fiyat yükseltmek yerine dükkanı kapatmış. Bunun üzerine Hazreti Ömer rivayete göre yeniden olay üzerine düşünmüş. Ben demiş hatıba bir emir verdim. Beş direme sattığı malı on direme çıkar. Yani fiyatı normal fiyata yükselt. Piyasa fiyatı neyse onun üzerine sat diye emir verdim. Acaba bunu neye göre verdim bu emri diye yeniden gözden geçirmiş Hazreti Ömer düşüncesini. Ve haksız bulmuş. Piyasa serbestliği var demiş. İsteyen istediği fiyatı e, haksızlık olmamak üzere uygular. Bu da fiyatını kırmış. Gitmiş evine hatibin demiş şimdi serbestsin. Git istediğin fiyata satabilirsin. Eğer demiş e, Taif'ten gelen kervan fiyatları uygun bulursa mal bırakır. Uygun bulması yoluna devam eder. On bileceği şey dediği rivayet ediliyor. Şimdi bunun gibi Hazreti Ömer Hazreti Osman dönemlerinde piyasa kontrolü manasında bir takım müdahaleler var ama asıl e, Emeviler döneminde özellikle ekmek ve et fiyatlarında e, fiyat kırma yoluyla daha çok haksız rekabet yapanlar görülmeye başlayan şikayetler olmuş Emevi e, yönetim merkezlerine. Piyasada dengeyi sağlamak amacıyla özellikle insanların zarur ihtiyacı olan ekmek ve et fiyatları başta olmak üzere acaba nar konur mu diye ihtiyaç duyulmuş. Yani devlet en azından herkesin ihtiyacı olan maddelerin fiyatını istikrarlı hale getirme hakkına maslahat deliline dayanarak e, sahip değil midir? Bunun üzerinde düşünen tabiin fakirlerinin 3 tanesi fetvayı vermişler. tabiin devrinde, Emevilerin döneminde. E, Yahya bin Sait el Sait, Rabia bin Abdurrahman e, isimli kısaca üç tane tabir müştehidi bir de Said Bin El Müseyyep olmak üzere ilk defa narha fetva vermişler. Üç tane tabir müştehidi. Devlet demişler ihtiyaç duyarsa fiyatların istikrar bulması için piyasada aşırı fiyat kırılmasını veya aşırı fiyat yükseltmesini e, önlemek amacıyla toplumun ihtiyacı olan gıda maddeleri başta nar koyabilir diye fetva vermişler. ve Ondan sonra bu konu literatüre girmiş, devlet fiyatlara müdahale edebilir. Anlayışı Abbasiler döneminde, özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde devletin iğneden ipliğe bütün eşya fiyatlarına nar uygulaması, Osmanlı devletinde. Nar cetvelleri mesela yayınlanmış. 15-16 yüzyıllara ait iki tane doktora tezde var. Yaşar Yücel ve Mubat Kütükoğlu'nun Osmanlılar'da nar cetvelleri diye 300-350 sayfalık test metinleri olması lazım. Birçok yüzlerde örnek vermişler Osmanlılar'da eşya fiyatlarını. Toptan fiyatı bu, perakende fiyatı şu, kar oranları bu kadar diye. İşte %10 ile mesela %35-40 arasında kar oranları var. E, toptan fiyatıyla, perakende fiyatı arasında eşya fiyatlarında bunları Osmanlı Devleti düzene sokmak için piyasayı uygulamış. Ama temelde Peygamberimiz zamanında serbest piyasa hakim. Dört halife döneminde de genelde esnaf tüccar serbest bırakılmış. Ama Emeviler dönemine geçince haksız rekabetlerle aşırı fiyat dalgalanmaları görün, görülünce biraz da zaruri et ihtiyacı, ekmek gibi maddelerde e, fiyat kırarak veya fiyat yükselterek haksızlıklar ortaya çıkınca nar fetvası verilmiş. Ondan sonra bu Osmanlı döneminde de geniş uygulama alanı bulmuş. Başka bir kardeşimiz hocam diyor Davayı temsil noktasında tüccar insanlarımız var. Bu tüccarlarımız hem dünya hem de okubaya bakan tarafıyla nasıl hareket etmeli? Temsil yönüne bakan tarafıyla ticaret hayatı nasıl olmalıdır diyor. Yani ticaret erbabının bir defa örnek olması çok önemli. Yani dürüstlüğüyle bir esnaf tüccar etrafa e, Müslüman kimliğiyle örnek olduğu zaman başkalarını da İslam'a ısındırabiliyor Birçok insanın hidayetine vesile oluyor. Bunun çok örnekleri sahabe döneminde görülmüş. Esra-ı Kiram döneminden sonra da mesela Doğu ülkelerine İslam'ın gidişi, yayılışı hep tüccar eliyle olmuş. Dürüst tüccarlar vasıtasıyla olmuş. Gittikleri yerlere İslam'ı dürüstlükle götürmüşler esnaf. Alimler, ilim adamları götürmemiş Doğu Hindistan taraflarına olan e, İslam'ın yayılışını. Kervanlar yoluyla oralara İslam götürülmüş. Ve örnek olan e, Müslümanların e, oradaki ticaretleri yerli halkı İslam'a ısındırmış dürüstlükleri. Mesela bunlardan bir örnek şöyle anlatılır kaynaklarda. Eshab-ı Kiram'ın son düşeylerinde bu e, Suriye, Irak, İran tarafları fethedilip de yavaş yavaş e, e, Türkiye Cumhuriyetlere. Çin tarafına, Hindistan tarafına doğru açılmaya başlayınca Müslüman kervanlar, ticaret erbabı. Kervanın birisi de Hindistan tarafında bir krallık varmış o zaman. O krallığın bulunduğu yere mal sevkiyatı yapmış kervanıyla. Ve orada bulunmayan ve aranabilecek bir kumaş çeşitlerinden ürün sevk etmiş. Adamlarına işte 10 dirhem fiyat belirlemiş metre başına diyelim. 10 dirhemden satmalarını söylemiş. Kendisi de ben şehir kasabayı biraz gezmek istiyorum demiş. Kervanın sahibi yanlarına ayrılmış. Fakat e, o şehirdeki toptancılar, mal alacak olanlar malı o kadar beğenmişler ki adeta birbiriyle yarışmışlar. Sen alacağım, ben alacağım. Bunu fırsat bilen bu sefer kervanın adamları da fiyatı yükseltmeye başlamışlar. 10 dirhem yerine 13, 10, 15 dirhem gibi, 18 dirhem gibi metre fiyatını veya tane fiyatını yükseltmişler malın. Buna rağmen mal satılmış. E, kervanın malları elden çıkmış. Akşam üzere kervan sahibi dönüp gelmiş, bakmış yığın halinde para. Bunlar ne fazla gibi görünüyor demiş. Kaça sattınız? Efendim sizin dediğiniz gibi 10 diremden satacaktık. Satıyorduk ama çok talep oldu. Toptancılar adeta malımızı almak için yarışacak kalktı biz de fiyatı yükselttik. 15 18 direme kadar sattığımız oldu demişler. Kervan sahibi çok üzülmüş. Ben size demiş. 10 diremden fazla satmayın. 10 direme satın diye talimat vermiştim. Haksızlık yapmışsınız demiş. Ben bunu kabul edemem. Neden? Çünkü demiş bu malın maliyeti belli. Karı belli içinde. 10 direme satıldığı zaman bize yetiyordu demiş. Yeterliydi karı. Siz demiş bu mal bu piyasada bulunmadığı için, rakibimiz olmadığı için tekel dediğimiz halise de aslında akla geliyor. Tek bunun sadıcısı biz olduğumuz için bu kasabada ilk defa geliyor kasaba halkı bu malı. Sizin dediğiniz çok yüksek fiyatlı almış ve onlar aldatılmış oluyor benim anlayışıma göre. Yarın demiş lütfen tellal çıkarın demiş pazar yerinde. Sizden kim mal aldıysa 10 dirhemin üzerinde ne kadar para ödendiyse geri iade edilecek demiş kervan sahibi. Olur mu olur? Ertesi gün kervanın adamları bir tellala 3-5 kuş para vermişler. Pazar yerinde ilan et demişler. Dün işte Medine'den gelen kervandan kim mal aldıysa kervana başvursun 10 dirhemin üzerine para ödeyenlerin paraları geri ödenecek. Diye ilan etmiş tellal. Kısaca kralın adamlarından birisi de pazar yerindeymiş tesadüfen. Bu ilanı işitmiş. Tellal'ın ilanını. İlginç bulmuş. Allah Allah demiş. Bunlar mal satılmış. Ee, efendim kervanın kasasına para girmiş. Kendilerinden geri para isteyen de yok. Bunlar geri para dağıtmak için ilan yapıp, bu, bu demiş. Bunda bir gariplik var demiş. Kralın adamı. Gelmiş saraya. Kralı anlatmış bunu efendim. Böyle böyle demiş. Medine'den bir kervan gelmiş. Galiba Muhammed'in hesabından, arkadaşlarındanmış bunlar. Bir peygamberin hesabındanmışlar. Peygamberin adını bile duymamışlar oraları. İslam'dan habersizler yani. Dolayısıyla e, dün 10 diremden adamları yüksek fiyatla mal satmış o fazlalıkları geri dağıtıyor demiş. Yeri dağıtacaklarmış. Kral Allah Allah onlardan geri para isteyen var mı? Yok. Cebine giren parayı demiş. istenmediği halde bu şekilde geri dağıtmada bir sağlamlık var demiş. Çağırın bakalım bana o kervan sahibini. Çağırmışlar, sen kimsin demiş. Biz böyle böyle Muhammed'in ümmetindeniz. Hazreti Muhammed son peygamberdir. Bize Kur'an-ı Kerim diye Allah Yüce Allah'a bir kitap gönderdi peygamberimiz vasısıyla. Bilgi vermiş hülasa. Bize ticarette peygamberimiz dürüstlüğü öğretti. Ben 10 dirhem fiyat belirledim. Karı için de bize yeterliydi. Adamların benden habersiz demiş. Fiyatı yükseltmişler. Biz on diremin üzerinde olanları geri dağıttık, dağıtıyoruz. Bize demiş, diğer kar yetiyor demiş. Ben zarar falan da etmiyorum bununla alakalı. Yok demiş kral. Sizden bu parayı geri isteyen var mı? Yok. Sizin kasanıza giren bu parayı demiş, geri de veri verilmenin bir sağlamlık işareti. her hele anlat bakalım şu din nasıl bir din demiş. Kısaca peygamberimizden bahsetmiş, Kur'an-ı Kerim'den falan özelliklerinden bahsetmiş bu sahabe. Kral tabi ısınmış bu işe. Müslüman olmaya karar vermiş. Hemen şura heyetini toplamış. 3-5 gün içinde daha kervan oralardayken ilan etmiş. Bütün o şehir ve kasabalar ona bağlı olan yerler İslam'a girmiş mesela. Yani bir tek tüccarın dürüstlüğü bir bölgedeki bir krallığa bağlı olan yerlerin İslam'a girmesine sebep olmuş mesela. Şimdi buna benzer sahabe dönemindeki esnaf tüccar değindiği zaman örnek olan ticaretiyle e, başkalarının gönlünü fetheden dürüstlüğüyle dikkati çeken ve insanların hidayetine vesile olan e, bir tüccar anlayışı sahabe dönemde söz konusu. Ve bunlar sahabede e, zaman zaman görülür. Mesela bunlardan bir tanesi Cerir bin Abdillah Hazretleri'nin örneği mesela. Zaman zaman zikrettiğimiz önemli bir örnek. Hadise şöyle olmuş. Cerir bin Abdillah at fiyatlarını izleyen Safkan Arap meraklısı bir sahabeymiş. Peygamberimiz mefatından yıllar sonra bir at satın almak istemiş. Safkan Arap atı çok değerli bir hayvan. Arabistan bölgesinde. E, Cengaberi mesela düşmanın hamlelerine karşı koruyan özelliği var. Ondan sonra çölde yorulma nedir bilmiyor. 80-100 km hız yaptığı kabul ediliyor bugün. Böyle bir hayvan. Bunu e, pazar yerinden böyle bir hayvan bulup almak istemiş. Pazar yerine gelmiş. Kısaca Medine dışından da bu şekil atları yıl boyunca eğiten bir iki at üç at eğitip pazara getirip satan bir birisi varmış. O gün getirmiş pazar yerine eğitti atlardan bir iki tanesini. Birisini beğenmiş Cerrihın Abdillah. Fiyatı nedir? 500 lirhem demiş. Atın sahibi tam 100 koyun parası. Bugün eli 60 60 65 bin lira falan bugünkü parayla. Peki atı deneyebilir miyim? Deneyebilirsin demiş. Ata binmiş çöle doğru koşturmuş yarım saat 45 dakika. Geri gelmiş bakmış at nefes bile almıyor. Yorgunluk alameti yok. Atın değerini anlamış cerir. Atın sahibi demiş? Bu ata 500 dirhem az. Bunu müşteri diyor. 6-700 dirhem. Hatta 800 dirhem bu at eder. Eder diyor. Ancak şunu da söyleyeyim diyor. Eğer etmezsen ileriki haftalarda bunu 8 dirhemin üzerine satabilirsin. Ancak diyor eğer bana satarsan ben 8 dirhem hazırlığım var bugün diyor. Ee, o kadar hazırlıklı geldim. 800'e verirsen al, alırım diyor. Bir çırpıda müşteri 300 liran fiyat yükseltmiş. Tam 60 koyun parası. Yani bugün 30-35 bin lirası. Aşağı yukarı. Şimdi müşteri yükseltiyor fiyatı. Sahabenin şeyi bu. Olgunluğu şeyi. Şimdi neden? Çünkü bu e, kişi Medine dışından Medine dışında yaşayan at eğitimi yapan bu kişi Uzaktan gelmiş. Medine'deki fiyatların farkında değil. Hayvan fiyatlarını izleyen birisi değil. Ama Cerir biliyor. Bu hayvanın gerçek değeri diyor. Yedi sekiz dürhemin üzerinde ama sahibi şehre yeni geldiği için Medine'ye fiyatların farkında değil. Ben bunu aldı Tamam demiş. Neyse sahabiler hemen etrafını çevirmişler o atın sahibi. Parayı teslim etmiş tabii atın sahibine. O ayrılmış oradan. Etrafını çeviren sahabiler sen ne yaptın demişler Cerir'e. Azıcık dilini tutsaydın. 500 heme bu atın sahibi sana onu satmış, satacaktı. O mal onun 500 direme satamaz mı? Tabii ki satar demiş ciğer. ama aması var demiş. Bu kardeşimiz Medine pazarına yeni girmiş. Fiyatları öğrenmemiş, daha fiyatlar oluşmamış. Ama ben demiş, ay, ay, aylardır at fiyatlarını bilen, izleyen birisiyim. Ve bu hayvanın değeri 800 diremenin üzerinde. Dolayısıyla... Allah Resulü zamanında demiş Peygamberimiz bizi bir gün topladı ve bizden şu konuda söz aldı. Biz Allah Resulüne söz verdik. Eğer herhangi bir alışverişte aldanma ve aldatma sayılacak bir eksiklik görürseniz demiş Peygamberimiz aleyhinize bile olsa karşınızdakini uyarıcına söz veriyor musunuz dedi bize. Biz söz verdik diyor. Evet benim aleyhim ama atın gerçek değeri de bu diyor Celir Hazretleri. Ben açı gözlük yapıp 500 diremi de almaya çalışabilirdim. Ama kardeşimi aldatmış olacaktım. Çünkü bu atın fiyatı değeri 800 diremin üzerinde diyor. Ve ben kardeşimi aldatamazdım diyor. Hülasa bir çırpıda 60 koyun parası kadar bir fazlalığı Celil Hazretleri gözden çıkarabilmiş. İşte sahabenin böyle bir kararlığı var. İşte biz de ticaretimizde buna benzer kararlılık gösterdiğimiz zaman hiç farkında olmadan karşımızdakine bir güven telkin ediyoruz. Bir bereketli ticaret yapıyoruz ve işin paranın da zevkine varmaya başlıyoruz. Sahabenin anlayışı e, günümüze nasıl gelir? Bunu tabii ki esnaf tücel kardeşlerimiz e, daha güzel uygulamada göstereceklerdir. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, kredi kartı yapılan satışlar banka hesabımızda 40 gün sonra geçmektedir. Bu caiz midir diye sormuş niye kırk gün sonra geçiyor? Anlaşmayı öyle yaptığımız için. Yani poz cihazı sözleşmesini yaparken sizin tek çekim yaptığınız satışlar 40 gün sonra hesabınıza geçecek diye işaretlemişsinizdir. Onun için öyledir. Şimdi onun yerine benim müşterim ben kredi, onun kredi kartıyla alışveriş satış yaptıktan sonra parayı yatırınca yatırdığı gün benim hesabıma hemen virman yapılacak. Benim hesabıma aktarılacak müşterinin yatırdığı para. Bankada hizmet bedeli veya komisyon adalı alt hakkı deseniz o o şıkkı işaretleseniz hemen müşteri müşteriniz kredi kartı ekstresini bankaya yatırdığı anda sizin hesabınızda görünebilir. Ama siz onu o işaretlenmiyor. Banka diyor ki sizin e, müşterilerinize ait olan paralar Müşteri yatıracak. 40 gün bizim hesabımızda kalacak. Biz kullanacağız o paraları. Ama sizden de komisyon veya hizmet bedeli almayacağız. Bu hizmetleri bedava yapmış olacağız ama müşterinize ait, size ait daha doğrusu müşterinin yatırdığı parayı da kullanmış olacağız. 15-20 gün bir ay ne kadar önce yatırdıysa o kadar kullanmış olacağız. Bunun anlamı nedir? Bunu bir karz, karz olarak düşünsek yani banka nezdinde, bankanın kullanımına serbest hale getirdiğimiz bir para var. Ama kırk günlerinden çekemiyoruz. Anlaşmayı ona göre yapmışız. Kırk gün oluncaya kadar bunu banka kullanacak. Bizim karzımızı kullanacak yani. Ama buna karşılık, biz ondan faiz istemiyoruz tabii ki. Bedava bunu kullan ama bunun karşılığında da benden hizmet bedeli veya komisyon alma. Komisyon ne kadar tutuyor? Şu kadar diyelim. Banka bunu affediyor, almıyor. Buna kadar ama bizim paramızı kullanıyor. Yani para faizsiz, hizmet ücretsiz. Gibi bir anlaşma yapılıyor. Yani eskiden köylüler yapıyorlarmış. Yani tarla hicarsız, para faizsiz. Tarla sahibi diyor ki sen bana benim paraya ihtiyacım 50 bin lira para ver. Ben de bir yıl kalsın düğün yapacağım oğluma, kızıma neyse. Bir yıl kalsın bana benim şu yüz dönümlük yerimde sen ek biç. Kira, kira yok. Kirasız. Benim yüz dönümlük arazimin ek biç. Bir yıl süreyle sen de bana 50 bin lira ver. Ben sana bir yıl sonra hasat mevsiminde 50 bin lira öderim dediniz mesela. Şimdi burada e, karz dediğimiz 50 bin lira faizsiz. Tarlada hicarsız. Kirasız yani. Tarla için kira almıyoruz. Para için de faiz talep etmiyoruz. Karşı tarafı faiz talep etmiyor. Faizde şeyi kırdırıyoruz yani. Kira parasını. Kira parası yerine faiz alıyoruz falan. Daha doğrusu kira parası yerine şeyi kullandırıyoruz. O parayı kullanıyoruz. Yani buna benzer dolaylı yollardan, faizden kaçınmak için kamufle edilen bir takım şeyler olabiliyor. Burada da ona benzer bir durum doğrusu var. Onun yerine Arkadaş müşterim parayı yatırınca benim hesabıma geçsin. Ben müşterime ait paramı çekerim. Tek çekimlerde. Siz, siz de komisyonunuz, hizmet veriniz neyse bundan alın. Bir an önce siz peşin parayı alırsınız müşterinizden. Ucundan biraz kesilmiş olur komisyon. Kesirse kesilsin. Ve sürekli peşin parayla iş yapma. Mal alma. işinizi görme bakımından da bir bereket ortaya çıkabilir. O yüzden illa Bankalar efendim 35 gün 40 gün sonra çekin neden işte o cari hesapta hareketlilik olsun o parayı biz kullanalım diye Bunu şart koşuyorlar yönlendiriyorlar daha doğrusu poz cezalanları. alanları o şey işaret ettiriyorlar halbuki tamamen müşterimizin parasını alma yoluna gitsek daha sağlıklı daha sağlam bir yol izlenmiş olabilir bu gibi konularda da poz ceza sözleşmelerine yapılırken dikkat edilmesi gerekiyor. Ben 35-40 gün lütfen bekleyemem. Müşteri para yatırdığı anda arkadaş hesabımda görmek isterim. Siz de alacaksanız komisyonunuz neyse alın. Pazarlığa tabi ise pazarlık yapılır komisyon kısmı ile alakalı da e, yüzde binde üzeri nasıl yapılacaksa sağlıklı bir yol izlemek daha iyi. Başka bir kardeşimiz e, nakit ihtiyacımızdan dolayı bu, bu tutarı daha önce kullanmak istersek bankaya komisyon ödemek zorunda kalıyoruz. Ödenen bu komisyon faiz hükmünde midir? Katılım bankaları da olsa faiz midir? Demiş. İşte biraz önceki sorunun devamı olmak üzere kardeşimiz. Ee, Bunun e, ihtiyacımı erken çekmeye kalkarsak diyor, bu kredi kartı e, bedelleri yatırılan parayı e, 40 gün, 35 gün bekletmeden hemen çekmeye kalkarsak bizden komisyon alıyor banka diyor. E, alsın tabii ki. Hizmet üretiyor çünkü. Müşteriyle sizi buluşturdu sizin paranızı müşteriden teslim aldı, size teslim ediyor mesela. Tabii ki bu bir hizmet. Senede çeke ihtiyaç olmadan sağlam bir alışveriş temin etti. Parayı size ulaştırdı. Tabii ki bir bedel alacak. Bu hizmet veya komisyon deniyor buna. Bunun faiz alakası yok. E, bu yapılabilir. Ödenen bu komisyon faiz hükmünde değildir. Katılım bankaları da e, bunu böyle yapmalı aslında. Yani komisyon karşılığı ee, bu gibi hizmetleri gör, görmeleri gerekir. Sizin paranızı biz de kullanalım. Buna karşılık komisyonu almayalım yolu. Evet direkt faize girmiyor doğrusu. Açık bir faiz anlaşmamız yok ama kırdırma var biraz. Komisyon ödenecek komisyon parasıyla sizin e, müsaade ettiğiniz karzı faizsiz kullanma birbirine kırdırılmış oluyor. Yani ne kadar açık faiz değilse de dolaylı yoldan e, bunlar olup gidiyor günümüzde. Başka bir kardeşimiz, mevcut piyasalarda satış yapabilmek için kredi kartlı veya 6-7-8 taksitli ürün satma veya hizmet satma gibi durumlarına karşılaşıyoruz. Ancak satış bedeli olan tutar bankadan ertesi gün çekiliyor. Banka veya finans kurumu satış tutarını ertesi gün iade edince kesinti yapmakta. Bu işlemlerle ilgili hükümler nelerdir demiş. Şimdi bu e, hızlı muraba dediğimiz konuyu kardeşimiz tarif etmeye çalışıyor. Mesela şöyle diyelim, bir süpermarket düşünelim. 100 bin liralık bugün alışveriş yaptı kredi kartlarıyla, poz cihazı yoluyla. Bunların içinde 20 bin liralık tek çekim var mesela. 30 bin liralık efendim 3 ay taksitli olanı var. Şu kadar 6 ay taksitli, 12 ay taksitli olan kredi kartları var diyelim. Muhtelif kredi kartları kullanılmış, 100 bin liralık alışveriş yapılmış durumda. Şimdi bunu e, bu yüz bin lirayı alma konusunda iki üç şıklı hareket etme imkanı var bildiğimiz gibi. Bunlardan bir tanesi e, ses sedasız müşteriler kredi kartı ekstralarını ödedikçe bizim hesabımıza aktarma yapmak yoluyla müşterinin yatırdığı parayı çekme yolu dedi bir tanesi. A şıkkı bu. En yani sağlam da bu aslında. Banka da komisyonunu alsın. Banka araya e, hizmet için giriyor. Müşteriyle bizi buluşturuyor. Paramız biz mesamıza aktarılıyor. Hep biz parayı çekiyoruz. Ama taksitliyse... ...üç ay taksitli olan da mesela aydan ay çekeceğiz. 6 ay taksitli 6 ayda çekmiş olacağız. On iki ay taksitli satış yapıldıysa... ...on iki ayda ancak onlar tahsil edilebilecek. A şıkkında. Bankada komisyonunu alacak. Bu tamam. B şıkkında ise... ...ertesi gün diyorsun... ...ben hepsini almak istiyorum... Bir, yıl, bir gün önce yaptığım 100 bin liralık alışverişin e, toplamını almak istiyorum dediğinizde banka onu da kabulleniyor. Bu, bu defa gittiğinizde biraz önceki vadelere göre bilgisayarda hemen hesap çıkarılıyor. Vade farkları dediğimiz bunlar düşülüyor. Bakıyor 92 bin lira kalmış mesela. Size 92 bin lira ödüyor şey e, banka. E, Ertin 9'da gittiniz 8 bin lira eksik ödedi yani şeyleri kesti yani. Vade farkları dediğimiz farkları kesiyor. E, e, banka e, 12 ay içinde işte 3 ay 6 aylık taksit durumlarına göre günü geldikçe paraları ödendikçe tahsilatı yapmış olacak. Siz deriden çıkacaksınız. 92 bin lirayı çekiyorsunuz peşin parayı. Bunu anlamış oluyor dedik. Bir gün önce bu satışları yaparken aslında o bankaya biz bunları peşin para üzerinden devrettik. Bankanın verdiği vekalet yetkisine dayanarak müşteriye vadeli olarak vadeliye çevirip e, e, muameleyi tamamladık. Buna hızlı murabaha, peşin alıp vadeli satma yoluyla yani bir ürün satışı söz konusu oldu. Dolayısıyla 92 bin lira peşin para kısmı oluyor. 100 bin lira da vadeli fiyatlar üzerinden olan rakam oluyor. Banka vadeli fiyat üzerinden e, satış kısmında muhatap olduğu için... 12 aylık süre içinde toplam 100 bin lirayı tahsil etmiş olacak banka. Siz, siz devreden çıkıyorsunuz paranızı aldınız çekildiniz. Bu da behşek oluyor. İşte buna eğer diyoruz biz bir gün önceki bütün bu satışlarımızı biz peşin bedel üzerinden bankaya sattık. Bankanın verdiği yetkiye dayanarak vekalet yetkisine dayanarak müşterilere bunu vadile çevirip devir yaptık. Ee, muamelesiyle böyle bir niyetle yaparsa hızlı murabaha dediğimiz mal üzerinde gerçekten yalan da değil faturası fişi olan malın çeşitleri belli ee, üzerinden böyle bir muamele yapılmış oluyor ve buna murabaha e, deme imkanı var. Poz cihazına da bunları açık açık e, ertesi gün hemen para çekilecekse hız, murabaha yoluyla peşinli vadeli devretmeler yoluyla işlemler yapılmış sayılır veya yapılmış olur diye bir cümle konsa açık açık bunun murabaha olduğu da kayda geçmiş olur. Şu anda finans kurumlarının buna doğrudan doğruya girme imkanı zaten var. Onlar ticaret serbestliği olduğu için peşin alın vadeli satma yolu zaten sürekli bunu yapıyorlar. Daire alımında, araba alımında falan. Bu kredi kartı satışlarında da finans kurumları, paysız bankalar özellikle peşin alma vadeli devretme yoluyla. Olan bu hızlı murabaha dediğimiz murabayı kredi kartı satışlarında yani uygulayabilirler. bunun poz cihazına onların tırnak içi açık açık yazmalarına da bugünkü mevzuat engelinde olmaması lazım. Onlarda çünkü ticaret yasağı yok. Yani hulasa buna benzer günümüzde bazı problemler netleşmeye başladı aslında. Para üzerine değil de mal üzerinde olunca e, sakıncası da en azı inmiş oluyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, bazı elma, elma yetiştirici tanıdıklarımız var. Elma olduktan sonra soğuk hava depolarında bekletip fiyatların yükselmesini bekliyorlar. Bu tutum ihtikar, kara borsa sayılır mı diye sormuş. Sayılmaz. Yani toptancılar, e, haldekiler falan ellerindeki meyveleri satma konusunda birleşip de e, darlık meydana getirelim. Kara borsa oluşsun anlamında. E, piyasaya, pazarlara hiç meyve sevk edilmesi hale gelirse o zaman ihtikardan belki söz edilebilir. Böyle değil de piyasada meyve olduğu sürece e, kara boşlılıktan söz edilemez. Bu buğday, arpa, pirinç vesaire için de geçerli. Yani buğdayı e, hazat mevsiminde toptancılar, bu ticareti yapanlar alırlar. 2-3 ay, 4 ay bekletirler ama piyasada buğday var tabii ki. Un fabrikaları yeteri kadar ...un temin edebiliyorlar... ...buğdayı un temin ediyorlar... ...bir sıkıntı yaşanmıyorsa... E, ...gerek bunu e, üreten köylüler... ...depolarına koyarlar... ...pahalanınca satabilirler... ...gerekse bunu e, toptancılar almak... 2- üç ay sonra pahalandığı zaman satmak yoluna gidebilirler... ...yani kara borsacılık dediğimiz şartlar ortaya çıkmadığı sürece... ...bu ihtikar sayılmaz... Çünkü ...ihtikar değindiği zaman... Piyasada darlık meydana gelecek. O ürün bulunmayacak yani. Ve fiyatlar bu sebeple yükseltilecek Yükseltilmesi sağlanacak. Ve yüksek fiyat satış yapacağız. İşte o zaman karaborsadan söz ediliyor. Mesela diyelim pirinç işini. Piyasada üstten dört tane tüccar, büyük ana toptancı. Pirinci çekiyorlar depolarına, saklıyorlar... Dört işbirliği yapıyor yani. Piyasaya pirinç sürmediklerini kabul edelim. Geliyorsun bakallarda pirinç yok mesela. Almak istiyorsunuz. İşte pilav yapacaksınız. Niye mahrum olasınız böyle bir gıda maddesinden. Veya bakal getir el altından fiyatı bu sefer 3 liraya 5-6 liraya çıkarmış fiyatı. iki katına çıkmış neredeyse. Darlık sebebiyle mesela. Neden? Sırf şeyler e, 4 tane toptancı kendi aralarında anlaştılar. Gizli anlaşma yaptılar. Piyasaya pirinç vermedikleri için piyasada pirinç azaldı. Piyasada hiç pirinç kalmayacak korkusuyla herkes almaya başlayınca da fiyatlar yükselmeye başlıyor mesela. Şimdi böyle bir durumda karabosta tabii ki oluşuyor. Yani sırf darlık meydana getirelim, fiyatlar yükselsin, o fiyat üzerinden para kazanalım diye bir hareket yapılırsa bunun adı ihtikar oluyor ve bu çok büyük vebal getiren kişinin malını mülkünü aslında riske sokan, manevi bakımdan bereket sade getiren bir durumdur ihtikar konusu. Ki Peygamberimiz malum Hadis Şeriflerinde menaktekire ihtik tamen erbeyine yemen tüm meta sadaka biri lem tekün sadaka tuhu kifaretin ihtikarı buyurmuş. Yani kim kır gün süreli ihtikar eder malı karaborsuya çeker saklar, ondan sonra e, fikir değiştirip sümme <Sessizlik> <Sessizlik> sadaka bir kapılığını açıp da fakire tasaduk etse bile bu malı, kara borsaya düşen malı lem tekün sadakatuhu kefaretin ihtikarı, ihtikarın kefaret bile olmaz yani girdiği günah bile karşılamaz buyrulmuş tabi İslam işte alimleri böyle bir durumda e, devlet bunu anlayınca kara borsanın deposuna el koyar ve bu malları satışa arz eder devlet kendi kontrolunda satışını sağlar tabii kara borsacıya bazı cezalar da verir ama yine de malı rayiç bedel üzerinden satışını sağlayınca ana parayı karını şeye verir diyor ama yine insaflar hareket edir yani buna malı el koyarak eee gasp etme Yahut bunun devletin el koyması şeklinde değerlendirmemişler. Yine de karaborsacı adına satışı yapılır. Karabosyacı ceza verecekse ayrıca verilir, Hapis cezası ne olacaksa tazir cezası anlamında bir ceza verilebilir diye değerlendirilmiş. Ama e, ihtikarcının girdiği günahı sadaka olarak dağıtsa bile bunu, bunu telafi etmeyeceği hadis-i şerifle ifade edilmiş. Tabi bu kırk gün hadis-i şerifte örnek kablinden diyor İslam alimleri. Başka bir hadiste 30 gün diğer değerlendirmelerde daha kısa süre içinde de ihtikar oluşabilir deniyor. 2-3 günde 5 günde durumuna göre ihtikar meydana geliyorsa malın çeşidine göre bu değerlendirilebiliyor. Akaryakıt da çok kısa süre içinde 2-3 günde 4 günde ciddi darlık meydana gelir. Benzinliklerde benzin bulunamayınca arabalar yollarda kalmaya başlar. Çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkabilir yani maldan malla bunun e, süreleri değişebilir. İlla 40 gün, 30 gün olması da şart değil. Başka bir kardeşimiz, ''Hocam katılım bankaların diyor, kar oranları diğer bankaların faize dayalı karlarıyla aynı günümüzde. Bu noktada kafamız karışıyor, ne dersiniz?'' diye sormuş. Şimdi bu kardeşimiz dediği doğru ama e, bunun sebebi şu oluyor. Şimdi aslında bildiğimiz gibi faizsiz bankalar müdahale esasına dayanıyor kendileri emek tarafını oluştururken para yatıranlar, havuza para yatıranlar sermaye tarafını meydana getiriyor. Bunlar o havuzdaki para işletmeyi üstleniyorlar ama faizsiz yerlerde kullandırmak üzere. Ee, o şarta uymayı taahhüt ediyorlar ve aklıma Bunların para kullandırma yöntemleri var malum. Faizsiz bankaları. Bunlar dört maddede toplanıyor genelde. Bunlarda bir müşareke Yoluyla kullanabiliyorlar. Yani ana sermayelerinden bir para ayırıyorlar. Diyelim 1 milyon dolar ana sermayeden koyuyorlar. 1 milyon dolar da havuzdan konduğunu düşünelim. 2 milyon dolarla petrol ithal, ithal edecekler diyelim. Ticaret yapacaklar yani. Bir yıl bu ticaretin sonunda ne kadar kar olursa emeğinin karşılığı %20 alacaklarsa bu organize karşılığı %20'yi alı, geri kalındı. iki eşit parçaya bölerek sermayeler eşit olduğu için bölerek 1 milyon doların karşılığı ana parayla beraber havuza dönüyor. Meşru yoldan. 1 milyon dolar öz sermayelerinden konan şirketin ana parası ve karı olmuş oluyor. Buna müşareke deniyor. Şu anda bunu çok az yapıyor şeyler. Yorucu bir işi olduğu için finans kurumları müşarekeyi yüzde yarım falan. Kendi çok yakın ortaklarıyla yaptıkları olabiliyor. İkincisi müdarebe Yolu ile para kullandırma. Mesela siz ihracatçısınız diyelim. Çok cazip bir e, talep var. Katar Bahreyn'den falan. Diyelim çay talebi var. Belli kalitede. E, döviz bazına bakıyorsunuz. Yüzde, yüzde %30-%40 yüzde kar görünüyor. Yüzde %30 kar var. Ama bu işin, e, ihracatın yapılması için 500 bin dolara ihtiyacınız var mesela. Paranız da o an için yok. Tabii 500 bin doların geri dönüşü de 750 bin dolar olarak dönüş olacak mesela. 500 bin dolara peşin parayla çay alacaksınız. Tırlarla Katar'a Bahreyn'e ihraç edeceksiniz. 750 bin dolar dönüşü olacak. 250 bin dolar kar var mesela. Görünen böyle. Bunun üzerine siz paranız olmayınca gidiyorsunuz faizsiz bankaya diyorsunuz. Parayı siz koyun. 500 bin doları. Biz organize edelim bu işi. Allah ne verirse karın işte siz %20 ile çalış. Biz de %20'sini alıyoruz. %80'i size verelim dediniz mesela. Böyle bir anlaşma yaptığınızı kabul ederim. Sonuçta tabi bakıyorsunuz bir ayın içinde çay ihaleler yoluyla çok hesaplı alıyorsunuz. İhalede siz alım şey kesinleşince ödemeler ihale yapılan satıcıya ödeniyor. Firmaya falan. Kontrollü şekilde ulası ödemeler yapılıyor. 500 binlik çayı aldınız. Tabi bu arada 40-50 bin lira masraflar oldu. Vergisi, tırların oraya kadar sevkiyatı vesairesi veya kargoç öyle gittiyse nakliyeler falan. Sonuçta 2 ayın içinde diyelim 700 bin dolar olarak geri dönüşü olduğunu kabul edelim. Masraflar düşüldükten sonra işte 200 bin dolar kar var. 2 ayın 3 ayın içinde. Şimdi bu nasıl paylaşılacak? Anlaşmanız yüzde yirmi. Madem siz yüzde ile çalışıyorsunuz biz de emeğin karşı yüzde yirmi alalım dedi firma sahibi. Organize eden firma. Yüzde ne eder iki yüz bin doları? Kırk bin dolar eder. Bir kârın içinde kırk bin dolar para aldınız. Hiç beş kuruş sermaye koymadan, riske girmeden kırk bin dolar para aldınız. Geride ne kaldı? Yüz altmış bin dolar kaldı. kar olarak. Beş yüz bin dolar ana parayı Faizsiz banka iade ettiniz. 160 bin dolara kar olarak iade ettiniz. Şimdi faizsiz bankanın havuzuna bir iki ayın içinde iki ayın içinde yüzde elli, yüzde otuz, yüzde döviz bazında kar girişi yapıldı. 160 bin lira kar girişi oldu mesela. Şimdi buna benzer hulasa çok sağlam girişimcilerle iş birliği yaparak çok karlı teklifler falan olunca sermayeyi koymak, onların da emeğini değerlendirmek yoluyla ...mudarebe diyoruz buna İslam hukuku fıkhında... ...nimalandırılsa havuzdaki para... ...faizin çok çok üstünde kar meydana gelir... E, ...o zaman banka faizlerin dışında kar dağıtabilir finans kurumları... ...fakat buna da girmiyorlar, neden? Yorucu bir iş... E, ...ihaleye gireceksin, çay alınacak, paketlenecek... ...takip edilecek, tırlar sevk edilecek... ...veya kargo uçaklarıyla neyse... ...Katar'a, Bahreyn'e ondan sonra paranın dönüşü olacak buraya falan... ...teferruatlı bir iş bunu sermaye sahibinde kontrol etmesi takip etmesi de gerekecek tabi ki kendilerini yormak istemiyorlar pek müdarebe yoluyla şu anda para kullandırmaları da çok sınırlı niye kullandırmıyorsunuz çok karlı müşteriler olabilir falan dediğimizde biz diyorlar para geri dönmüyor uğraştırıyor bizi gününde dönmeyince de bizim havuzdaki parayı sahiplerine döndür geri iade etmemiz lazım tarihleri geçiyor sıkıntıya düşüyoruz diyorlar halbuki çok dürüst girişimciler bulunarak sürelerde ona göre ayarlanarak kendi kontrolları da buna eklenerek çok güzel müdahale ve işletilebilir. Neyse. Asıl e, tabii bir de murabaha var. Üçüncü e, şu anda maalesef yüzde doksan üzerinde murabaha yapıyorlar. Tembel kolay iş yani murabaha. Peşinalı vadeli satma yoluyla. Müşteri daireyi buluyor. Pazarını yapıyor. 150 bin lira alınacak. 50 bin lira kendisi koyuyor. 100 bin lirayı finans kurumu ödeyecek diyelim. Kime ödüyor? Tabii ki daire sahibine ödeme yapıldı. 100 bin liralık üçte ikisini aldı dairenin hisse olarak ve müşteriye devir yaptı mesela. 60 ay taksitle ödenmek üzere 130 bin lira devir yaptığını kabul edelim veya 125 bin liraya. Sonuçta 60 takside bölündü bu rakamlar. 60 ayda ödeyecek diyelim. Bunun adı murabaha oluyor. Ve araba alınacak. Müşteri buluyor arabayı, pazarını yapıyor, beğeniyor. Hemen ödeme yapılıyor arabanın satıldığı satıcısına. Araba e, sözleşmeyle tabii ki arka plandaki sözleşmelere alınıyor, müşteriye devir yapıyor arabayı e, sözleşmeyle finans kurumu, faizsiz banka ve üzerine karın ekliyor tabii ki. Ve buna benzer muamelilerle e, sürekli mal alışverişi üzerinde, mal üzerinde yani işlemler yapılıyor, sözleşmelerle bunlar gerçekleştiriliyor. Fakat biraz önceki örneğini verdiğim 60 ay taksitli, 24 ay taksitli satış falan dediğimiz zaman ...faiz oranlarına yakın vade farkı eklemek zorunda kalıyorlar... ...şartlar zorluyor finans kurumlarını. Faiz oranlarına yakın vade farkı ekleyince de... ...bu defa havuzdaki paraya dönen bu karlar, vade farkları... ...aynen faize yakın gerçekleşiyor. Faiz %9 yıllık faiz varsa bunlar %9,5, %8,5 neyse... ...faizin yarım puan bir altında üstünde kar dağıtıyorlar... Faize çok yakın olunca da herhalde bunlar da faiz dağıtıyor diye düşünüyor vatandaş. Halbuki murabaha dediğimiz peşin adı vadeli satma vade farkını faize yakın ekleme sebebiyle böyle bir sonuç meydana gelmiş durumda ee, buna e, murabanın sebep olduğunu düşünmek gerekiyor. Evet yani bu sebeple kısaca bunların yaptığı muameller e, faize doğrudan girmeyen muamellerdir. Bunun faize yakın olması gerçekleşmesi faize olduğunu göstermez. Ben yani burada sohbet edimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz Hoşçakalınız.